Gezi Parkı özel programında tekrar beraberiz. Merhabalar. Destekçimiz Kemal Bitirme'de çok teşekkür ederiz. Başlayalım şimdi çok sayıda Gezi Parkı etrafında dolanan haber, yorum, analiz var. Birinci ve en önemlisi herhalde şey Antakya'da Gezi direnişi sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ölüm nedeninin Gaz fişeğinin isabet etmesi olduğu adli tıp kurumu raporlarıyla da belirlendi ortaya. Abdullah Cömert gaz fişeğiyle öldü yani. Biranette bunu belirtiyordu. Radikalden İsmail Saymaz'ın haberiydi. 3 Haziran günü olmuştu. Polis saldırısı sonucunu yaşamını yitiren Cömert'in ölümüyle ilgili şöyle deniyor. Gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu kafatası kırıkları beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu ifade ediliyor evet jandarma tarafından yapılan incelemenin sonucunda ortaya çıkan rapordaki e, belirtiler daha doğrusu anlatılanlar bunlar e, öte yandan olaylar sırasında bölgede gaz bombası atan polislerin şüpheli değil tanık olarak dinlendikleri de ortaya çıkmış polis memurları ifadelerinde gaz kapsüllerini kontrollü olarak grubun arka tarafına gelecek şekilde aktar, attıklarını da iddia etmişler böyle bir durum da var ve Cömert'in ağabeyi de dava açacaklarından söylüyor. E, Zafer Cömert katillerin belli olduğunu ancak bu durumun adli tıp kurumu raporuyla kesinleştiğini söylemiş. Gezi parkı eylemlerini değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahale emrini ben verdim açıklamasında hatırlatan Zafer Cömert. Savcıları göreve davet ediyorum sorunlar hakkında bir an önce gerekeni yapsınlar. Polise müdahale emrini ben verdim diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da dava açacağız demiş. Evet, önemli bu. Çünkü Antakya'da bu gelen, yani şüphelilerin tanık olarak dinlenmesi gibi bir durum. Bir kere çok şüpheyi doğuran bir durum. Ayrıca da mesela bazı ifadeler var. Bir Hacı Ali Demir, mesela Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru... Birlikte yaptığı, göre, birlikte görev yaptığı polislerin isimlerini bilmediğini anlatmış. Şimdi böyle hmm. bir böyle bir ifade var mesela. Birlikte... O zaman polis de olmayabilirler belki. Polis, eğer bir polis memuru görev yaptığı kişiyi bilmiyorsa kim bilecek amirleri biliyorlar mı peki? Onu söylememiş ama ben bilmiyordum birlikte görev yaptığım polislerin diye. Bu da yani hakikaten... Yani Ziya Paşa'yı her gün bir kez daha ammamıza yol açıyor. Ee, terkibi Bendin'den o meşhur mısra tekrarlamayacağım. Gaz kursu aldım demiş, tecrübeliyim demiş. Ee, Cömert'in nerede kimler tarafından yaralandığını bilmiyorum demiş. Ama dağılanların sokak başlarında toplanıp taş atması üzerine kontrollü ve işte senin de dediğin gibi grubun arka tarafına gelecek şekilde gaz kullandık. Ee, ...ve 45 derecelik açıyla atıyorduk demiş... ...fakat e, şöyle de bir şey var... Ee, ...olayı mesela... ...balkon... ...çeşitli yerlerden... ...tanık sıfatıyla... ...konuşanlardan ikisinin ifadesi... çarpıcı. bir tanesi... ...gaz bombası... ...cömertin kafasının yan tarafında isabet etti... ...yere düştü... ...her yerinden kan akıyordu kafasının... diyor balkondan izleyen Muhteşem Portakal adlı tanıkta e, sol baş tarafına doğru gaz bombası çarptı. Yandım diye bağırarak yere düştüğünü gördüm. Elinde hiçbir şey yoktu demiş. Bu önemli. Evet Adalet Bakanı Saadullah Ergin de konuyla alakalı bir açıklama yapmış ama oldukça kıvrımlı hatlara sahip bir açıklama bu galiba. Bugün basında adli tıp raporu yer almış. Soruşturmanın ne kadar hassasiyetle yürütüldüğüne bir işaretidir bu demiş. İlk günde İlk günden aynı şeyi söylemiştik ki hassas bir soruşturma süreci işliyordu. E güzel yani herkesin de bütün dileğinin Hı. bizim de hassas bir soruşturma yürütülüp soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sorunlarında cezalandırılması. Evet, ama diğer olaylara baktığınız zaman bu hassaslığı da görebilmek pek mümkün olmuyor açıkçası. İnşallah Çıkacağız. bu sefer olacaktır diyelim ve bir başka hassasiyet de şeyden geliyor... ...radikalde ilginç bir haber var... ...Adalet ve Kalkma Partisi... ...İstanbul Örgütü... ...mahkemeden... ...Taksim Dayanışması davasının... ...fotokopisini istemiş. Sebep? müdahaleler miymiş? Hayır, değillermiş. Avukatlar... ...bunu suç yaratma girişimi olarak değerlendirmiş. İstanbul İl Örgütü... ...savcılığa başvurmuş ve dosyanın... ...fotokopisini almış... Yani hukukçular siyasi bir partinin dosya müdahalesinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişler. Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat İnceoğlu'nun haberine göre de gezi protestoları sırasında başbakanla görüşerek talepleri ileten Taksim Dayanışması temsilcileri 8 Temmuz günü gözaltına alınmış ardından haklarında soruşturma açılmış gözaltına alınanların kapıları kırılarak evleri aranıp yasal dergileri de el konmuş. Hmm böyle suçu ağırlaştırma çabası demişler Taksim dayanışmasının böyle bir çağrı ve faaliyetlerinde herhangi bir suç olması söz konusu değil demişler. Evet başbakandan bir açıklama var galiba o açıklamaya geçmeden önce Gezi direnişçilerini sevindirecek bir habere geçelim istiyorsanız ee, Gezi direnişçilerinin sokakta kullandıkları internet kapatılmayacakmış Özgür olarak parasını ödeyerek bir şekilde bil fiil satın alarak kullandıkları internet kapatılmayacakmış bu gibi eylemler sırasında bir Anlamadım. daha ortaya çıkarsa. E, durum şu Müsteşar Ülvis Saran'ın başkanlığındaki toplantıda İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'nın yanı sıra MIT Müsteşarlı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Anadolu Ajansı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon Temsilcileri bir araya gelmişler ve şunu tartışmışlar. Toplantıda eylemlerin ilk günlerinde eyleme katılanların örgüt bağları olmayan toplumda farklı kesimlerden değişik yaş ve gruplardan katılımcılar olduğu konuşulmuş. Bundan sonra yaşanması benzer olaylarda istihbarat hizmetlerinde görevli kurumların örgütsel istihbaratla birlikte stratejik istihbarat çalışmalarını da yoğunlaştırması kararı verilmiş. Yani stratejik istihbarat dediğiniz örgütte olmayan herhangi bir siyasi anlamdan daha ziyade bu ağaç için gerçekten orada olan, o ağaca sarılan insanlardan bahsediyoruz. Cep telefonlarını da alacaklar mı? Şöyleymiş. E, toplantıda algı yönetimi ve sosyal medyanın iyi yönetilmesi gerektiği tartışılmış. İngiltere ve Arap Baharı sırasında internetin kesilmesi örneği tartışılarak Arap Baharı örneğinden tartışıyorlarmış. Benzer biçimde olası eylemlerin e, 3G'nin yani 3G'nin kullanımına kapatılabileceği fikri öne sürülmüş bu toplantıda. Yani nasıl İngiltere'de hükümet çıkan olaylar sırasında yaptı ya da nasıl Mısır'da aynı şekilde mübarek göstericilere karşı kes kesin. Kesin bu internetin şeklinde emir verdi. Türkiye'de de bunu yapana fikir atılmış bu toplantıda. Arasında Kesin. TRT, Radyo, TRT var, RUTÜK var, Anadolu Ajansı var, Jandarma Ama, var, Emniyet Allah'tan var. Ama Allah'tan kesilmemesine evet, karar verilmiş. Ancak internetin kapatılmayıp daha yoğun bir şekilde takip edilmesine karar vermişler. Bravo. Bu arada Başbakan Erdoğan da çeşitli açıklamalar yapıyor. Onları açık gazetede bir kısmına değinme fırsatı bulduk onların. Ama en önemlisini buraya da aktaralım tekrar Gezi Parkı programı açısından en önemlisi bağlam açısından Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın şey, gazeteci Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a gönderdiği tehdit e mektubunun ee, sorusunu sormuşlar bir televizyon programında kendisine başbakana Erdoğan da aslında iyi bir arkadaşımız hoş bir arkadaşımız ama nasıl bir boşluğa düşmüş gerçekten kendisi mi yanlış ifadesini kullanmış bu başlık boşluğa düşme meselesi ayrı bir başlıkta <gülüyor> incelenmeli başlık dedim ee, ve herhalde e, Freud'un lapsus kavramını da tekrar e, suç me Freudyen suç me kavramını da tekrar gündeme getireceğimiz zamanlar gelecek e, bunu e, bugünkü e, programımızda yeterince e, el alabileceğimizi e, şey yapmıyorum e, düşünmüyoruz zamanımız kalmadı belki yarın. Biraz daha ayrıntılı bakarız. Gezi protestolarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının Eskişehir dışında görülmesi hakkındaki valilik görüşlerini haberleştiren Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın e, tehdidi üzerine e, hukukçu e, Fikret İlkiz İsmail Saymaz'ı tehdit edemezsiniz. Başlığıyla bir yazıyla karşılıyor. Devletler gazetecilerin etkili biçimde korunması için bir demokratik sistem inşa etmelidir. Ama ben devletim, tehdit ederim, hakaret ederim diyorsanız eğer açıkça deyin de bilelim demiş. Bu önemli bir durum. Ve İsmail Saymaz'ın fotoğrafının yanında da Rabia işareti yaparken görülen Vali Azim Tunan'ın da ne güzel. bir fotoğrafını koymuşlar. Evet, Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesine protesto etmek isteyen 30 kişilik grupta Emniyet Müdürlüğü'nün önüne peruk bırakmak istemiş. Polisin izin vermediği gruptakiler yolda basın açıklaması yapıp ellerindeki perukları Çevik Kuvvet Polislerinin önüne atmışlar. Neden peruk bırakıyorlardı? Hatırlarsınız Ethem Sarı Sülüğün e, katil zanlısı Ahmet Şahpas e, mahkemeye e, takma bıçak ve perukla çıkmıştı. Ardından çıkan arbededen sonra ortadan kaybolup hakim de nerede bu sanık diye bağırmaya başlamıştı. Bu olaya referansla e, böyle bir e, e, eyleme imza atmışlar Eskişehir'de de. Evet, birkaç haber daha ekleyelim bunlara. E, bir e, ilginç haber de şeydi. Bir e, Bulamadım birdenbire haberi, aradım haberi. Bir hakime de e, şi, ya, hapis cezası isteniyor. Neyse, birazdan bulunca e, şey yaparım, Gezi Parkı olaylarıyla. Ha, Çankırı hakimine Ömer Faruk Emin Aoğlu toplantı ve gösteri yasasına muhalefet suçundan 9,5 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılması istenmiş Ömer Faruk Emin Ağoğlu'nun Gezi eylemlerine destek verdiği için diyor. T24'ün haberi bu da. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı ve Gösteri Üçleri Kanunu muhalefet etmek suçundan dava açmış. Aynı savcılık Emine Aoğlu hakkında Suriye'ye operasyon yapılmasına karşı olarak barış mesajı yayınladığı için de soruşturma yapmış. E bu aslında radikalden bir haber. Mesut Hasan Berl'in haberiymiş. Gezi eylemlerine destek amacıyla Kennedy Caddesi'nde Ankara'da Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi de hazır bulunduğu gösteriye Katılmış i̇şte Nüfuzunu kullandı Diyorlar soruşturma var Evet Emine Yaptığı açıklamasında Sınırda ele tutuşalım şeklinde bir mesajın Soruşturma konusu yapılmasına tepki göstererek Şunları söylemiş Bu mesajın suç olmadığını anlamak için Savcılık 4 ay soruşturma yapmış takipsizlik kararı bana tebliğ edildiğinde hakkımda böyle bir soruşturma açılmış olduğunu öğrendim diyor. Hukuk artık silah gibi barışa karşı doğrultulup üstünlerin hukuku olarak uygulanıyor. Sözün bittiği noktada izlemiş. Birkaç da küçük haberimizi ekleyelim. Hemen Kadıköy'de Gezi Parkı tezahüratı duyulmuş Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının 34. dakikasında 34 tabi İstanbul ilinin e, numarası, kodu olduğu için sembolik oluyor. Orada e, 0-0 berabere biten maçın 34. dakikasında tribünlerden bir anda Gezi Parkı sloganları yükselmiş ve taraftarlar sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar, coğunu bırak, delikanlı kim bakalım diye bağırmışlar. Altın Portakal da her yer sinema, her yer direniş. Evet. Öyle bir Erman Atauncu'nun Radikal Gazetesi'nden haberi bu. Radikal'in hayat bölümünde 50. yıl aslında Altın Portakal Film Festivali'nde özel bir gece Işık Yenersun'un bugün gördük ki 50 yıldır Antalya'da her sinema her yer direniş sözlerinin ardından da her yer Taksim her yer direniş sloganları yükselmiş. Ve gecede ödüle Geceden ödülle ayrılan yönetmen Şerif Gören de sahneye Beşiktaş Taraftar Grubu çarşının tişörtüyle çıkmış. Böyle de bir durum var. Hafta sonundan önemli bir haberde Tarih Vakfı'nın Gezi Parkı sürecini tarih yazımı açısından inceleyen atölyesinde neler konuşuldu. Vardı. Evet konu aslında şimdinin tarih yazımı nasıl olmalıydı? Tarih vakfı bunu tek başına yapmaktan ziyade bil fiil orada hem meslekleri gereği e, orada bulunmuşlar hem de siyasi düşünceleri gereği orada Gezi Parkı'nda bulunmuş insanlarla bir araya geldiler ve yurt dışından gelen örneklerle beraber bu konu masaya yatırıldı. Şimdinin tarihi nasıl yazılabilir? Yani Gezi Parkı gibi direniş e, sıcağı sıcağına hemen yakın geçmişimizdeyken bunu nasıl olur da daha somutlaştırıp gelecek kuşaklara bir şekilde aktarmayı ...tarihçiler olarak yapabiliriz sorusu ele alanında. Ve bu sadece tarihçiler olarak değil... ...orada katılmış olan biraz önce söylediğim gibi... ...birçok kesimden gelen insanlar tarafından da... ...bir fikir alışverişinde bulunarak yapılmak isteniyordu. Yurt dışından gelen çeşitli sunumlar da vardı. Esra Balcı ve Tarih Işık Tamoğlu'nun açıklamış konuşmalarının ardından... ...Atina Üniversitesi'nden Antonis Liakos ...ve Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Sherin Shaakley... E, siyaset, isyan ve tarih yazımı Evet e, Tarih yazımı konularındaki e, güncel olaylar üzerinden bir analiz gerçekleştirdiler. Bir e, ve soru cevap kısmına geçildi. Ardından da e, birçok yerden gelen LGBT vardı. Açık radyo olarak biz vardık. CHD vardı. E, Çağdaş Hukukçular, Çağdaşı hukukçular evet, vardı. E, birçok doktorlar vardı. Birçok e, Kesimden kendi deneyimlerini aktarıldığına dair de e, orada bir anlatıyı dinleyebilmek mümkün oldu. Ardından da bir atölye çalışması evet, yapıldı. İlk bölümde zaten bütünü de zaten atölye gibi tarihçi Vangelis Kehriyotis'in moderatörlüğünde yapılmıştı bu. Esra Bağcı, Esin Tan Doğan açılış konuşmaları ve sonradan da Liyakos ve Şirin Zeykali'nin siyaset isyan ve tarih yazımı mesela konusu. Kahire, Amerikan Üniversitesi'nden... Epey canlı tartışmaların oldu, verimli olduğu anlaşılıyor. Evet gayet verimli hatta devamı gelebilecek bir süreç olarak da aynı şekilde görüldüğü açıdan görüldüğü için de verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Yani atölyeler içinden atölye fikirleri çıktı. Ne yapılması gerektiğine dair hangi kesimlerin bu çalışmayla alakalı konu edilmesine dair çeşitli fikirler ortaya çıktı. Metotla alakalı şeyler konuşuldu. Oldukça verimliydi ve devamı gelecek bir süreç olarak da görüldü açıkçası. Evet, Liyakos'un da yani Skype bağlantısıyla gerçekleştirilen konuşmasında kültürel transferler ve geçmişle ilişkiler bağlamında ilginç örnekler. İşte bu Guy Fawkes ve Vendetta figürü mesela kültürel transfere diller arası hareketler oluyor. Yani Atina sokaklarında 68'i boş verin şimdi savaşın sloganları. Evet, aynı sloganlar yine Londra'da da vardı. Londra'daki duvarlarla. Atina'daki duvarların paralelliğinden bahsediyordu Lyakos. Ve geçmişle karşıt bir ilişki kuruluyor. Atina'dan Yunan devrimini temsil eden kahramanların bronz heykeline yaşlı adam deniliyor. 2011'den sonra siz kanunları yazıyorsunuz biz tarihi yazıyoruz gibi sloganlar ya, ortaya evet, da, da görülüyor. De bir, siz kanunları yazıyorsunuz biz tarihi yazıyoruz gibi sloganlar da var. Evet yani bayağı çeşitli grafitiler, fotoğraflardan oluşan albümler yayınlanıyor. Ee, ve yani mesela biz Öksüz Yetim Çocukları sloganından da yola çıkarak şimdiye kadar politik olarak eleştirilen yeni bir neslin Gezi Parkı'nda kendilerini ortaya koymalarının da iyi bir örnek olduğunu da Kehriyotis söylemiş. Evet bu şekilde de galiba bir de Diyarbakır'da da Gezi Parkı Direnişi Felsefeciler Derneği ve Mezopotamya Felsefe Platformu tarafından bir etkinlik, tartışma düzenlendi. Gençlerin katılım gösterdiği bir şey olmuş. ...ve gazeteciler, Evrensel Gazetesi muhabiri ve fotoğrafçı Özcan Yaman... ...HDK Diyarbakır Yürütme Kurulu üyesi ve Emek Partisi İl Başkanı Mehmet Aslanoğlu... ...ve Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü araştırma görevlisi Fırat de konuşmacı olarak katılmışlar. Gezi'nin Kürt halkına karşı ön yargıları da yıkmakta rol oynadığını söylemişler. Herkes kendi cephesinden bir neden buldu ve direnişe katıldı... HES'tir, dış politika, kentsel dönüşümdür, yasaklardır ama özünde AKP'nin ben yaptım oldu zihniyetine karşı çıkış vardı diye de konuşmuş A Aslanoğlu. Evet. Mehmet Aslanoğlu, Emek Partisi İl Başkanı. Bu şekilde tamamlıyoruz programımızı. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.